قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق gönülleri iman nuru ile dolan yüzleri Allah'a secde etmekle sürurlanan ve nurlanan oruç tutarak hak rızasını gözleyen Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşk olanlar. İslam dini, beş şey üzerine bina kılınmıştır. Allah'a tevhid etmek. Bu lisan ve ihrar, kalb ile tasdik. La ilahe illallah. İbadete layık ancak Allahü Teala vardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İbadete layık, Tesbihe layık, takdise layık, hamdü senaye layık. Ancak Allah-u Zülcelal ve tekaddes haddetleridir. İşte bu da La İlahe illallah kelimesiyle ifade olmalı. La İlahe, hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak <gülüyor> Allah vardır. Evvela, temizlik, tathirat, kalpten tahliye, sonra tahliye. La İlahe, kalbi temizliyorsun. Ne varsa içerisinde hepsini sana içeri çıkarıyorsun. Tathirat, kalp temizlendi. Sonra illallah diyorsun. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini nazargah-ı ilahi olan kalbe hakkın varlığını nakşediyorsun. Onun için tevhidde la ile başlar. La yok. ilah'e, ilah yoktur. Tathira, tahliye sonra ancak illallah, ancak Allah vardır. Tahliye o vakit. Cenab-ı Hakk'ın imanına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 Rüzgarla havada yanan muha benzer. Feneri yok etrafında, söner etrafı Bu günahlarla, esen rüzgarla, günah rüzgarlarıyla sönebilir. Onun için bir tevhid kahve gelir ama onu muhafaza etmek lazımdır. O tevhidin nuru da ibadet ve taatla mümkündür onu çevirmek. Feneri ibadet ve taattır. O küfür rüzgarlarını, isyan ve nisyan rüzgarlarını muhafaza edecek olan ibadet ve taattır. Daha gencim, İbade sonra yapalım dersin aldanırsın. Çünkü ecel gence ihtiyara bakmaz. Hacıya hocaya da bakmaz. Padişaha paşaya da krala da bakmaz. Geldiği vakit de geri dönmez kapıda. Müslümanlara haktan selam getirir. Kafire mühlet vermez. Ölüm geldiği vakit de Müslümanlara haktan selam getirir. Melekül Mevt dedikleri o büyük melaike. Yani bazen biz... Çirkin bir adamı tarif edeceğimiz da Ezrail gibi adam falan deriz. Estağfurullah, böyle dememeli. En nihayette onunla bir hesap vardır yani aramızda. Düşün, karşı karşıya geleceksin, böyle konuşma. O Ezrail Aleyhisselam gayet de şiddetlidir, şiddetir, şiddetlidir kafire karşı. Kafire hiç şefkati, merhameti yoktur. Allah'tan ne emr aldıysa onu infaz eder. Fakat müminlere refiktir, şefiktir müminlere, refiktir. Ve şefiktir, şefkatlidir, merhametlidir yani. Senin ameline göre yüzü vardır. Amelin neyse dünyada ne icra ettin, ne yaptınsa öyle tecelli eder. Ne ekersen onu biçersin yani. Ne gibi hayırlı işten, hayırlı yoldan, helaldan para kazanıp o tohumdan evlat yetiştirirsen sana bakar, sana muti olur. Haramdan yetiştirirsen sana düşman olduğu gibi yani. Evlat ama senin onun üzerindeki yaptığın, işlediğin tecelliyata göredir yani. Geçiyoruz. Bir defa şu müjdeyi verelim. Oruç tutmayanlar bu Melekül Mert'le karşılaştıkları vakitte çok acı bir şey bu. Çok acı. Bütün denizler tatlısı olsa nehirleri bütün o adamın ağzına verseler gene susuz ölecektir. Harareti durmayacak. Oruç tutmayanlardan bahsettir. Yani iki günlük İyilik dünya için, dünya hayatı için doktora gidiyoruz. Bizi ebediyen şeker yemekten, un yemekten emin ediyoruz ve tutuyoruz onun sözünü. Allah seni yoktan var ediyor. Doktor senin cinsinden, et ile kandan halk olunmuş, meniden halk olunmuş. Ana rahminde kudret fırçasıyla, hayız kanıyla yoğrulmuş. Senin cinsinden, benim cinsinden. O diyor ki, sakın diyor, şeker yemeyeceksin, evet. şekerli yemeyeceksin. Neden? Ölürsün sonra diyor, şeker hastalığı var seninle diyor. Ve doktorun sözünü dinliyorsun ve yemiyorsun. Korkuyorsun öleceğim diye, halbuki senin ölüm bulacaktır muhakkak. Sabuk ölmeyeyim diye korkuyorsun. Sen buradan kaçıyorsun, ölüm seni kovalıyor peşinden. Ölüm seni kovalıyor peşinden, ölüm beni kovalıyor peşinden. Allah'la aramızda iyise eğer, ölüm seni kovalıyor, alıp Allah'a seni takdim edecek muslat var. Eğer Allah'a bilmedin, Rabbil Alemin'e ibadet kılmadın, kulluğunu tanımadın, bilmiyorsun, böyle şeylerle meşgul olmadın, tenezzül de etmedin, geri kapalıdık, evet. Onlar yakın zamanda onları da alacak, onları da kovalıyor peşinden. Ezra Aleyhisselam onları alacak, Allah'a pek gadup bulacaklar ve nara ilk almayacaklardır. Cehenneme yani, yaşayan gün Diyan-ı radyoda konuşma yapıyor, ''Cehenneme millete bahsetmeyin'' diyor, öyle şey mi olur? Allah'ın bin emri, bin nehi vardır. Nerede Allah cenneti zikrettiyse cehennem orada zikredilmiştir. Nerede zikrettiyse cehennemi orada cenneti zikretmişti Sen ne kadar cehennemden sen de cehennemi göreceksin. Sen ölümden ne kadar kaçsan da ölüm seni bulacaktır. Arka mahallede otur istersen. Cadde üzerinde oturma. Cenaze geçiyormuş, yürüyormuş da asan bozuluyormuş. Arka mahallede otursan sen efendim, gelin gelmedik ev var, Ezrail'in gelmediği ev yoktur. Ezra Aleyhisselam onun için ona çok muhabbetli olun yani. Muhabbetli olun. Muhabbetli bulursun kendisini. Selam selam okuyun kendisine. Söylüyoruz. Evet. Tevhid. Bu tevhid cehennemin sekiz tabakasını kilitler. Hangisi o? La ilahe illallah. Kaç defa? Bir defa. Ama bunu muhafaza etmek lazım. Bunu muhafaza etmezsen gidersin.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 Allah'tan ne isterse Allah'tan alabilir. oruç bir Ve ondan da iş kalmaz. Geçmiş günahlara af olur. Men sâme, Ramadâne, iktisâben gufre lehumâ min Rabisi Eba Hüreyre. Allah Resulü Mahbubi ı Muhammed Aleyhi Salâtu Selam'dan bize haber veriyor. İyi dinleyiniz, uyumayınız. Sözlerimiz bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkmasın.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 Şöyle yan baktığın, hainane baktığın, yan baktığın dahi deftere amara geçmektedir. Allah'ın öyle bir fotoğraf makineleri vardır ki, senin nefesini bile oraya zapt eder. İnsan bunu yapıyor da, bunu yapana, bunu halkadan Allah, bunu yapanı, halkadan Allah, bu işten ne diyorsun yani. Hainane baktığın vakitte, o, o, o da deftere kaydolunacak. İşaret etse şöyle, gözü o da deftere olmuyor. Kalbinden geçse, o da deftere olmuyor. Demekler bilmezler ki bu bir şey değil. Allah harcılık kalp meselesi. Ramazan o bazı mümin kardeşlerimiz fırsatı ganimet bilmişler. Ramazan münasibetiyle mislerimize gelmişler. Ve Ramazan'da ibadete taata başlamışlar. Vallahi çok güzel yapmışın Ramazan Müslümanı. Ama sana şunu tavsiye edeyim ki sakın bunu unutma. Allah'a mühtaç olduğum kadar Allah'a ibadet eyle. Bak, sana bir şey söylüyorum ki bu sözü Levha yaptır, karşını astır. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Cehenneme dayanacak kadar günah işle. Ateşine kadar dayanacaksın, o kadar günah işle. Dünyada kalacağın kadar dünyaya, ahirette kalacağın kadar ahiret için çalış, hazırlar. Hiç ölmeyecek gibi dünya için hazırlar. Hemen örecek bir şeyi ahiret için hazırlar. Hiç biraz daha yaşlanayım, gençim daha falan diye bunu sakın bunları bekleme bu şeyleri sakın. Aklın ise Allah sana bu nimeti verdiyse eğer, hemen beline gayret kemerini bağla. Geçen Cuma burada bizden Cuma namazı kılan benim ihvanımdan bir arkadaş burada. Hemen cenazesini aldık. O şeyden boğudan götürdük, ceptenirdik yere. Geçen Cuma burada yanımızdaydı yani. Hiç, gence bence bakmaz. Böyle camiye de adet bakımından gelme. Bir şey öğrenmeyi, bir şey almaya gel. Ve nefsinle mücadeleye gel. Nefsini islaha uğraş. Zahiret insan da olsan hakikatta eğer nefsini ıslah edemedin hayvanız. Sûretâ insan hakikatte hayvanız ki Cenab-ı Allah Kur'an'da bunu haber verir. <gülüyor> Onlar hayvanlar gibidir, şekilde insan şeklinde. Belki hayvanların daha etnâ ve eşnadır. İnsanda bir kobra yılanı vardır içinde insanın. Ona nefis emmal ederler. Onu ıslah etmekten sonra adam, adam olmaz. Onunla mücadele lazımdır. Onun da kafasını oruç kırar evvela. Oruç. Orucu zahir kısım bu. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nefsi ateşte yaktı böyle, uzun uzadıya yaktı. Sonra çıkardı, sen kimsin, ben kimim, sen neysen ben O'yum dedi. O kadar hain, Keraon gibi kafasını kaldırıyor yukarı doğru. Allah'la böyle ölçmeye kalkar. Hani işittik ya öyle, Allah varsa benim canımı alsın dedi birkaç tanesi. Hemen o anda geberdi. Böyle de oldu. Yerinde söyleyeyim sana, Adana'da oldu. Bir tanesi de can pehlivanı Kara Ahmet Belvan. O da böyle, Azrail gelse girmiş demiş, sırtımı yere getiremez demiş, elinde kalmış filcan, hemen düşük ölmüş. Çok kuvvetlidir, hemen sırtını adamın yere getirir, padişahların bile, pehlivanların bile. Aklını başına aldı. Onun Firavun, ene rabbi kümül dedi. Nemrut dedi ki, ben yer tanrısıyım dedi. Daha nice böyle Allah'ın davasına kalkanlar oldular. Nedir o, o nefsi emmare yok mu? Bin sene yakta Allah sordu, sen neysen ben oyum dedi. Sonra dondurdu onu bin sene, gene çıkardı sordu Cenab-ı Bunu Cenab-ı bilmiyor değil ha, sakın a kafanı tasih öyle. Sana bana öğretmek için, nefsin şerrini öğretmek için Cenab-ı bu tecrübeyi yapıyor, sana gösteriyor, kendine değil. Bu âlimül gaybü ve şehadedir. Ahmaklar üzüm yok. Allah kolluyayım, imtihan edermiş. Niye öğrensin? Allah cahil mi? Âlimül gaybü ve şehadet. Sana seni öğretmek için Allah seni imtihan eder. Nefse bu cezaları verdi, nefsin şerbini sana öğretmek için, bana öğretmek için. Bana öğretmek için ihtiyaç yok. O öyle bir varlık ki o, Allah bizi kendisinden ayırmasın, kulluğunu daim eylesin. Birkaç söz fazla söyleyeceğim, böyle ha geldim yani, kalabalık görünce cemaatı. Şu vaktiniz geçiyor, meçhuyen düşünme. Allah ecirini sana verecek. Patronlara da söylüyorum, işçilerine geç kaldı yaramaz için söz söylemesinler. Allah bereketini verir insana. Hep maddi olmaz, manevi de olur. Sıhhat verir, afiyet verir. Bir adamın milyonlar olur, evinde tadı olmaz. Aklını başına al yani. Başıma geldi, onu söylüyorum da. de çağırdılar, konuştuk de. Her şey yerinde, şoförü var, garsonun marsonu var. Fakat hanımefendi içeride böyle. Beyefendi ne yapacağım diyor, ayıramadı kendisini mahkemede. Onun için... Yat, kalk, Allah'a şükrayla. Evim yok. Kirada buluyorsun, kiralık bir yer buldun ya, Allah'a şükrayla. Yukarı bakma, şakı olursun, aşağı bak. Sıhhatın var. Hastaneye git, bir defa idrar etmek için 1 milyon verecek adam var. Bir kere şu idrar bir rahat çıkayım dışarı diyor. Şakır şakır yapıyorsun maşallah. Zenginsin yani. Kanser almış, yürümüş midesini, milyonları var orada. Haramdan dolmuş bakıyor karşıdan böyle elini uzatamıyor o tarafa bu. Benim yanında oldu hadise. Gittik oraya okumaya gittik de cenazeyi çağırmış beni dedi efendim. Şu şunu şunu görüyor musun dedi bana duvara gösteriyor. E görüyorum dedim. Beni onun elinden kurtarın. Paranın parı zamanı bu zaman değil. Söylediğim hikaye gibmesin hikaye. Kasada 7 milyon lira var onu vereceğim dedi. Beni bundan kurtarın dedi. Neyse mi görüyorsa orada duvarda. Kardeşlerin hakkını yemiş. Ya hep böyle gitmiyor ki hadisinde toplarsın, sayarsın yalnız, yiyemezsin. Toplar toplar, sayarsın. Sonra sen yemeği, ben yemeği de şerebiliriz. Meyane deyip, değil mi? Yemek değil o, zıkınmıyorsun, ateş yiyorsun, haberin yok. Dondurdu nefsi Allah. Sordu, sen neysen ben oyum dedi. Aç bıraktı. Aç bırakınca nefis boynu büküldü. Sonra sor, sen Rabbül sen ben acizim dedi. Onun için cenab orucu farz kıldı nefse. Cihadı ne ne yapacaksın? Nefsi emmare o kubra yılanı var işte? kubra yılanı. Ne billah, o kadar korkunç bir yılandır o. Nefsi emmaren, sana düşmanın senden yakındır. Allah da sana senden yakındır. Dostun da burada, düşmanın da burada, içeride. Hakkın tecelliye attı düşmanın da orada sen. Öyle içkiyle, fışkıyla, kumarla, kağıtla, bilmem damyayla, tablayla uğraşma öyle şeylerle. Bakın geçti, saçına ak düştü, belim büküldü. Hani deden, hani amin, hani komşun, hani nelerin, hani padişahlar, hani krallar, hani zalimler, hani peygamberler? Akın akın gidiyorlar. Birebirer topluyor ama götürüyor hepsini. Sen de gideceksin, ben de gideceğim. Kurtuluş yok. Hemen aklını başına al, Ramazan'dan sonra biraz daha şöyle bir yaşayalım da filan diye uğraşma Bir gün içki sofrasının başında kalırsın. Merakülmer seni orada bulur sonra. Def edemezsin geldiği vakitte. Geçiyoruz. La ilahe illallah bu bir nurdur ki cehennemin yedi derecesini kapatır Hitler. Allah bize buna sahip kılsın. Bu oruçlar, efendiler, oruçlar, namazlar, zekatlar, sadakalar son nefeste bir kere la ilahe illallah demek içindir. Buna dedin mi kurtardın işte. 80 sene namaz kılarsın, 80 sene oruç tutarsın, 80 sene üzerine fazla zekatı verirsin 80 de daha hac edersin. Niçin biliyor musun, son nefeste bir kere la ilahe illallah demek için müsaade etmezler sonra dilin kitleni verir, çenen tutuluğu verir, dilini kiterler adamı söyleyemez. Hani biliyorsun ya, hem de sahabeden birisi, Al-Kamenam'da bir ensardan bir zat varmış. Ensar demek, Peygamber Efendimiz emri ilahe ile Mekke'den Medine hicret buyurduğu vakitte kafirlerin eziyet ve cebasından Allah emretti öyle gitti. Korkmadı Peygamber, kaçmadı da. Tarihlerin yazdığı gibi değil öyle. Verem Resulullah bir şeyden korkmaz işte Allah'tan gayrı. Allah! Medine'ye geldi. Medine'de Müslümanları bağlara basanlara, iman edenlere, peygambere, Müslümanları bağlara basanlara ensar tabir ederler. Ensar. Yardımcı demek. Bir zat-ı muhterem vardı. İbet olsun söylüyorum. Çünkü hadis-i şerifte Ramazı hadisinde var. Bu da vardı. Zuhur etti. Şimdi geldi aklına. Bu ensardan bu zat ölüm yatağına yattı. Peygamberin yakını, zahabesi Ensar'ı Allah met ediyor Kur'an'da. Ensar'ı. Peygamber met ediyor Ensar'ı. O İsmi Şimalkame idi Radiyallahu Anh yattı yatağa. Fakat konuşuyor ama tevhid demiyor. La ilahe illallah demiyor. Tutmuşlar çenesini, diklemişler. Resulullah'a haber verdiler. Ya Resulullah el kame son nefesinde fakat tevhid de Konuşuyor başka bir şey söylüyor. Tevhid, tevhid demiyor. La ilahe illallah demiyor. Senin elinde değil la ilahe illallah demek. Allah sana dedirdi, seni Allah buraya çağırdı bugün. Bedava gelmedin buraya. Allah seni davet etti buraya. Sen Allah'ın davetlisisin bugün. Sen orucu sen tutmadın, Allah tutturdu. Sana layık gördü oruç tutmayı. Sen namaz kılmadın, Allah sana layık gördü. Kendisine huzurunda secde ettirecek sana. İste diyor Allah vereceğim diyor. Ne isterseniz, beni seven yok mu diyor her gün, her, gün, her gece. Her gece... Beni selen yok, onları seveyim ben, bana eden yok mu, onların günahlarını affedeyim. İsteyen yok benden isteyen, istediğini vereyim diyor işte. hep söylüyor hep sana, pazar bir pazar açılmış, Ramazan pazarı bu, Allah pazarı bu. Allah. Resulullah Efendimiz geldi, Alkame'nin yanına Alkame konuşuyor Resulullah, fakat Ya Resulullah diyor, tevhid yok. Hemen Cenab-ı Peygamber içeri geçti, bunun efradı ailesini topladı, sordu annesine, Alكبine namaz kılmaz mıydı evde? Bazen var ya camide namaz gösteri namaz kılar. Mürayi derler ona. Kenarda Allah'ı unutur. Halkın içinde Allah der, kenarda Allah'ı unutur. Yaptığı ibadeti gösteren için yapar. Görsünler, subu desinler diye. Bunlar muraide derler bunlara. Bunda şirk-i vardır. Her şey Allah için yapacaksın. Kul için değil. Kul sana kötü demiş, iyi demiş, hiç gazarı itibara alma. Allah sana iyidir. Şundan kork, kalbi gidersin. Allah bir dileriz de ne ondan kork. Namaz kılar ya Rasulullah. Kur'an okur ya Rasulullah. Tesbihatına devam eder ya Rasulullah. Peki nedir bu? Bu nedir bu? Tevhid tevhid edemiyor. Nisan tutulmuş, değil tutulmuş. Tevhid edemiyor. Al-Kavi, El-Sarbu, Resulullah'ın arkadaşı. Resulullah'ın nazarına uğramış. Nasıl oluyor oldunuz? Annesine sorunca annesi başladı ağlamaya. Dedi ki ailesini benden üstün tutarydı. Benim sözümden üstün tutardı ailesi. O tarafa daha çok meylederdi. Beni dinlerdi ama onu da meylederdi. Eyvah! Eyvah anneye el kaldıranlar. Eyvah! Anneye ismiye çağıranlar. İsmiyle annesini çağıranlar. <gülüyor> Efendi şaka yaptım. Şaka da olsayım. Vay olsun. Azab olsun. Annesini ismiye çağıranlar. Anne diyenlere azab olsun. Anneciğim diyeceksin. Zillet kanatlarını sereceksin önünde. Babacığım diyeceksin. Kafir olsa kiliseye götürmeyeceksin. Ama kimseden alıp sırtına evine getireceksin. Bir adamın annesi fahişi olsa kerhanaya götürmez. Kerhaneden alıp sırtına evine getireceksin. <gülüyor> Ailesinin benden hüsnü tarzı sözünün diyor. Efendimiz dedi ki hakkını helal et bundan dolayı oldu hanım. Ve bundan alikami konuşamıyor. dedi. 9 ay 10 gün taşıdım onu ya Allah dedi, karnımda dedi. Sonra iki senem verdim. Bu yeri geleceğe kadar her gece uykularımı terk ederdim. Arkanın biraz geç kalsa pencereden bakarım ne oldu, güzel bir şey mi oldu diye. Öyle dedi Cenab-ı Peygamber. Odun getirin, alkameri yakacağım dedi. Odun getirin, alkameri yakacağım. Ben buna annemim tahammül edemem dedi. Hadi. Peki dedi bu, bu azap dünya azabıdır, gelip geçicidir. Sen razı olmazsan evladından, evladın tevhid edemiyor, dili tutulmuş, çenesi kiklenmiş, nağırda kalacak. Onun üzerine razıyım ya Resulullah der demez, Demez El-Kami, El La ilahe illallah ve Muhammed Resulullah dedi, Selim'i inaciyi söyledi. Onun için söyleyemezsin, tutarlı adamın dilini sonra, o 80 sene namaz, 80 sene oruç filan, bunlar bir kere La ilahe illallah demek içindir ama öyle Müslüman kardeşim. İlle bu tevhidler. مَنْ كَانَ اَهُرْ كَلَامُهُ la اِلَٰهَ اِلَى اللّٰهِ دَحَلَ الْجَنَّةِ Son sözü bir adamın la ilahe illallah ozu, adam cennede dahil olur, bitti o kadar. İbadet taatına daim ol. Bu tevhid cennetin sekiz, sekiz derecesini fetihü şad eyler, la ilahe illallah. Sekiz cennetin derecesi tevhidle açılır. Ve Muhammeden Resulullah şefaatiyle. Cennet sekizdir, sekiz cennet vardır, yüz derece atı vardır. Yüz derece ate ilahiye nai olmak isteyenler bu tevhide devam etmelidir ve tevhide sahip olmalıdır. La ilahe illallah. Kimi çıkar kalbinde. kalbinden? Kalbinden sumayı, kini, riyayı, hıktı, fitneyi at kalbinde. Haktan gayrını çıkar aldır kaldır at. Ne malına sevgi göster ne evladına. Allah'a sev. Allah. Hep sana mutlu olacak o vakit. Allah teslim olursan, Allah seversen bütün mahlukat sana mutlu olacaktır. Sana itaat edecektir yani senin peşinden gelecektir. Kalbin tatyıra ile temizle. Kalp temizliği de işte hak korkusuyla dökülen göz yaşıyla olabilir. Ne denizin suyuyla, ne nehrin suyuyla. Hak korkusuyla akan gözyaşıyla yüz siyahlı, kalp siyahlı böyle tatyıra olur. İstifhar ile olur. Tatyıra. Ve günahlara tövbe ederek olur. Bak tertemiz bir elbise gidin sırtına söylüyoruz. Oruca girdin, Ramazan'a iliştin, yepyeni bir elbise girdin sırtına. Bembeyaz bir elbise, takva elbisesi giydin. Bunu kirletme Ramazan'dan sonra. Bırak artık cehaleti, bırak delaleti. Kötülüklerden hayır gelmez. Dev gel mescide meyhaneden, hayır gelmez tehir etmek yaneden. gel tövbeye, gel tövbeye. Bin bin günah ettin yeter. Ruhyun siyah ettim beter. İsyanı haktan ne biter? Gel tövbeye, gel tövbeye. Yazık! Allah'a koş! Allah'a koş! Açmış yerlerin, sınav arası, mahvedi ilahiyesini çağırıyor sünnet. Zahmetine çağırıyor. Koş! Allah'a koş! Allah'a koş! Allah'a koş! İstediğini bulacaksın, istediğini alacaksın. Yapmazsan çok pişman olacaksın. Ellerini ısıracaksın. Sakalda saçını yolacaksın. Hele o aşağı oruç yiyenler, hele müminlere hakaret edenler, o şekilde oruç yiyerek. Yahu, oruç bile yasa insan terbiyeli, edepli olmalıdır. Bırak sen Müslümanlara karşı oruç yemeyi, Hristiyanın, bak dinle beni, Hristiyanın, komşun Hristiyan olsa, onun da peyrizi olsa, onun yanında et yeme. Ayıptır. Bırak sen dini noktayı nazarı şimdi. Bir de edep meselesi vardır yahu. Komşunda cenaze var, sen burada radyo açıyorsun. Hele Allah'tan korkmadan ezanı Muhammedi'yi okunurken, Allah ezanı dinlerken, melekler ezanı dinlerken, statüsünü kapamayanlar, televizyonunu susturmayanlara yazıklar olsun. Allah dinliyor ezanı. Vallahi Allah dinliyor. Melekleri dinliyor. Kapa. Sen müminsin. Kapamazsan sonra ağzın imansız kapanır. Gözün imansız kapanır. Cemal'den mahrum olur. Burada mahrum olan orada da mahrum olur. Burada hakkı görmeyen orada kör olur. Burada da kör olur. Kalp gözü. Hele aşkere oruç yiyenler. Allah'tan korkmadan, mümin kardeşlerine hakara denilen. Efendim, beyinsiz. Allah'ın bildiğini kullar ben niye saklayayım? Efendiler, Allah'ın bildiğini kullar bilseydi eğer, bildiğini saklamasaydı eğer... Allah'ın bildiğini kullar bilseydi, ben buraya çıkıp size bazı demezdim. Sen de benim karşıma oturup, benim karşı yüzüme bakamazdın. Suçlar ortaya çıkıverince böyle yarın kıyamette böyle olacak, deftere amal ortaya dizilecek, 99 sicili böyle bir uçtan bir görünceye en en kadar değil. En ufağınlarının en büyüğü arasıya kadar, gizlisinin ağaçlarına arası kadar hep sayacak, dökecek o kitap, o defter. Ve Allah diyecek oku kitabını, bak gör bak neler, haber veriyor teyip gibi böyle, Hepsini haber verecek. He? Allah'ın vakit olacak. Efendim Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayın? Hiç ihvanın yok mu bu sözü, nasıl konuşuyorsun sen akıllı başında bir adamsan eğer? Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyorsan eğer Allah'ın çok bildikleri var, hükümetten sakladın sen bunu. Kuldan da çok sakladın ve öğrenmelerini istemiyorsun. Hadi hadi daha basitini söyleyeyim, çıkar pantolon donunu, Donsu dolaş, Allah görüyor, biliyor, donun içindekini. Allah'ın bildiğini kullansak, lan bakalım hadi. Basitten bahsedeyim ben sana hadi şöyle. Hmm. Onu da yapanlar var ya. Çünkü el hayâü minel iman, hayâ olmayınca, iman olmaz, iman olmayınca haya olmaz. Ki birbirine bağlı onlara. Allah sonumuzu hayli eylesin. Şurada bir kısa anlatayım size. Dedik nihayet veririm, Ramazan sohbeti. Sizi belki sıktım, üzdüm ama bunda bir kastım yok şahsi, ferdi olarak sırf Allah rızasıydı, sizi Hakk'a davetmişim, söyledi. Allah şahit olsun, yerler şahit olsun, melekler şahit olsun. Sırf Allah'a davet etmek için konuştum size Sakın bana gülecek miyim? Konuştuğum belki kişisel dokunabilir bazı sözlerin fakat sakın bunu böyle hüsniyetle alınır. Size koptuğum için konuşmuyorum bunu. Kalbinizi kırmış olmayayım Ramazan'da. Üzüntüyle gitmeyin buradan. Buradan çıktığın vakitte saadete er. Sefaya er. Sefaya er. Allah'la mülakat yapıyorsun. Allah'la konuşuyorsun. Allah'a ibadet ediyorsun, Allah'a zeyre ediyorsun. Allah'ın kelamını işliyorsun, Allah Resulü'nün sözlerini, tatlı sözlerini işliyorsun. Bir Ramazan günü bir mecusinin çocuğu dışarı çıkmış. Elinde ekmekle mecusi. Mecusi diyor musun ne oldu mecusi, derler? Ateş preste derler. Ateşi tapana mecusu yerler. Zamanımızda niyce ateşi perestler vardır, Nice para perestler, niyce kadın perestler vardır, taparlar. Ama isimleri İslam ismidir. Nüfus kağıtlarında kayıtları vardır, İslam kaydı vardır. Acaba Allah'ın iman kütüğünde kayıtları ismi var mı acaba? O düşünmez hiç. Müslümanım diyorsun yüreğin titresin. Ya Rabbi iman beni yaşat, iman ile öldür, sahile ilhak eyle. Dice gündüz buna yalvar, ihtine salatı müstakinde daim ve kaim olmayı Allah'tan dile. Çünkü senin senin mücader iddiam mudur. Bir de Allah'ın bir iman defteri vardır ki o defterde isimlerimiz kayıtlı mı acaba bilmiyoruz. Ya Rabbi, oruçluğun duası müstejaptır. O iman defterinde sayıklar defterinde isimlerimiz kayıtlı ise orada ifka et isimlerimizi. Sakiler defterinde kayıtlı ise oradan imha et Ya Rabbi, oradan duasını kabul edersin. O mevcut ateşperest. ateş Çocuğu ekmek almış, yer çıkmış Müslüman muhalisinde, o meclusi çocuğu tutmuş kulağından, demiş ''Müslümanlar oruçlu ayıptır, git içeride ye.'' demiş. Ateşe tapıyor, Allah'a şirk koşuyor yani, böyle bir adam. Çocuğunu Müslümanların arasında ekmek yemekten men ediyor. Söylemen geçemeyeceğim. Geçen akşam iftara davetle bir davet çağırdılar ben, gittim mecburen gittik oraya. İftar bak, nereye bir içiyor. İftara gelmiş, cigara içiyor. Böyle terbiyesiz insanlar ya. Yani. İnsan oruçlusu olsa oradaki bulunan oruçlulara hürmeten içmemesi lazım dedi. Söyleyecektim, o bana o cevabı verecekti. Benim kalbim temiz diyecek o. Ben cevabını bilirim hemen. Kalbi çok temizliyor ona falan. içiyor iftar vaktinde 3 dakika kalmış iftara, dua diyoruz sofranın başında. Ateş Ateşperest bu. Ateşperest sözünü tutmuş kulağından içeri sokmuş. Ayıp demiş Müslümanlara oruçlu demiş. Onların karşısında yeme demiş. O ve atin karib, her gelici, yakın, çok yakındır her gelici. O zaman gelmiş, sayıl nefesleri mecusinin dolmuş, ecel baş koymuş, melek mev Mevt gelmiş yanına ruhunu kabzetmeye, Allah melekül mevde Mevt'e emri ferman buyurmuş. Ya melek Mevt, O'nun ruhunu mecusi olarak kabzeyleme! O benim Ramazanıma ve müminlerime hürmet etti, ona bir yani onu İslam olarak ruhunu demiş Sonra gö rüyada görmüşler o şehrin ileri, ileri gelenleri. Manevi rütbeliler yani. ileri gelen deyince aklına şu bu gelmesin rütbeli. Manevi. Senin kapında uşak diye durur. Padişahtan Allah'ın ilimine daha yücedir o. Allah'a daha karibdir. Sana hizmet eder o. Kapıda kul vardır, sultandan gidip içeri. Rütbelen değildir. Efendim büyük adam olursa beliğim olur. Ad ve kayım olursa, oturduğu iskemlenin mesuliyetini idrak ederse, ibadullah'ın işini görürse, o vakit Hz. Ömer'in sancağı altında haşır olur. Ya böyle olmazsa kralımla beraber hiç bakmazlar bile yüzüne. Yurafil mücibine bir siman ve yucaz bilnevasi ve akdam tebiyye alayla büyük maddü Mülşribler yüzlerinden binir, tepes yakalanarak cehenneme yüzüne atılır. Bitti o kadar. Fazlayat yok. Dünyada elini öptüğümüz, ayağa kalktığımız, önümüzden geçinceye kadar böyle kıyamda durduklarımızın kıyamet gününde yılanlar gibi ayak altında süründüğü göreceksiniz. Tuuu! Ulan biz bu adam büyük adam biliyorduk ve Bunu padişah biliyorduk, bunu reis cumhur biliyorduk, bunu kral biliyorduk be! Yazıklar olsun, eyvah! Elini öptük, koca biliyorduk, koca biliyorduk, elini öptük. Çuuu sırada tükettim bu harifi. Sözüyle içi dışı bir değilmiş mi yersin? Ya, böyle. Şehirleri yerleri görmüş maneviyatta. Sen ne yapıyorsun? Demiş ki böyle böyle ben mecusiydim, ölünce kadar Sen demişler cennete giremezsin, mecusisin. Öyleydik ama demiş. O Ramazan'a ihtiramım, Ramazan'a ihtiramım, hürmetim, oruca hürmetim, müminlere olan saygından dolayı Allah benim ruhumu mecusi olarak kabz edemedi. bana iman taç koydu başıma. Bunun ters tarafı da var, bunun ters tarafı da var. Bak bir mecusi iken Kur'an'a, Kur'an'ın vücud ettiği ayağa ihtiram etmesi, oruca ihtiram etmesi onun necatına sebebi oldu. Necatına sebep oldu, kurtuluşuna sebebi oldu yani. Ama bunu böyle yapmayanların da felaketine sebebi olur sonra. Geçiyoruz. La İlahe illallah. bu cennetin zenenini artar verir Muhammeden Resulullah. Sekiz cennetin kapısı bununla açılır, yüz derece alt bundan fete olur. Sonra bunu muhafifletmek için dört fener lazım, fenerin dört camı lazım. Bu açık havada bir mum'a benziyor. Şimdi bu La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah mum yanıyor, rüzgar etraflar işiyor. Bunu fenere koymak lazım. Fenerin bir camı namaz, hiç kurtuluş yok. Küçük, büyük, ne mezhebinden olursa ol. Müminim, Müslüm'üm diyorsan, Müslüman'ım diyorsan namazını kıl. Hiç çaresi yok. Kurtuluşu yok. Kıyamet gününde evvela hesap namazdandır. Kulağına girsin. Ya Rabbi tebrik ettim Habibi'nin kelamını. Resulullah'ın gözün uğrudur. es salah kurat-ı es -salah din Dilin direği namazdır. Namaz, operinmiş camı. Oruç, Ramazan'da bir ay. Bazen 29 olur, bazen 30 olur. Hasta olanlar, şeriatın müsaadesi vardır. Baş ağrısı, hafifleri değil, hastayız. Bu demek değil. Tutmak kudretine kabil olmayan yahut Allah'tan korkan bir müttaki doktorun vermiş olduğu fetva ile müsaade ile orucunu yiyebilir. Gizliye. <gülüyor> Sefere giden orucunu yiyebilir. Allah müsaade etmiştir. Sonra ne yapar? Sonra tutar orucunu. Kaza eder sonra. Ama...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 e diyorsun ben bir kıvırcık kuzu aldım. Kıvırcık kuzu aldım ama parasını, parasını nereden aldım? Domuzun etinden bebet olur sonra, hukuki ibat içerisinde. Onun için kıldığı namaz davaya gider. Tuttuğun oruç davaya gider. Ahlakın bir üstüne çileceksin. O fenerin de çerçevesinin şeyi, bir tarafta gitti. Telleri budur. Bugünlük bunlar kağıt gibi bir vakit daraldı. Ya Rabbi, buraya geldik, bizi boş çevirme. Rahmetinin tecelli ettiğini, Magfretinin hucu şuhuruşa geldiğinde biliyoruz. Bizi burada mahrum gönderme. Ve Ramazan'dan, Ramazan'ın şefaatiyle, Ramazan'ın feyziyle bizi feyizlendir. Ve şefaatiyle şad Ahir kelamımızı, Kur'an-ı Mecid kelimeyi tevhid eyle. Ehli İslam'ı, Nuh tevhidde ceme eyle. Ehli İslam'ın asilerini islah eyle. Ehli İslam'ın kalplerinden kini, nefreti gider. nefreti gider. Müminleri birbirine sevdir ilahi kalpleri çeviren sensin.